Elhamdülillahi Rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyon bi ehsanin ila yumiddin. Amma ba'de ve lillahi l-esmaül husna fed'uhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona bu isimleriyle dua edin. Ayetindeki diyelim. Tamam başlayalımız. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona bu isimleriyle dua edin. Ayetindeki. Duanın anlamı hem ibadet duasıdır, hem de istek duasıdır. Tamam. Şimdi... Dua hem ibadet duasıdır, hem de istek duasıdır. Şimdi biz öncelikle şunu bilelim. Bu ayet bizim çok sık kullandığımız, değil mi? Çok sık iştigal ettiğimiz bir ayet. Bazı ayetlere nispetle ki bu vakıya onu gösterdiği için yoksa bütün Kur'an müminleri ne yapar? Tek tek ilgilendirir. Şimdi biz böyle baktığımızda diyoruz ki en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimleriyle ne yapın? Dua edin. Şimdi baktığımızda aklımıza çoğu insanın aklına gelen ilk bu ayeti duyduğunda istek duası geliyor. Yani ne yapacaksın? En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edeceksin. Yani elini açacaksın. Ha ya, ya Şafi bana şifa ver. İşte ya Malik el mülük e, mülklerin sahibi bana mülkünden şunlara ver falan gibi. İşte ya rızak rızık ver gibi. Tamam. Ancak bu doğru olmakla birlikte eksiktir, kasırdır. Bu aynı zamanda neyi de kapsar? Aynı zamanda ibadet duasını da kapsar. Yani en güzel isimler Allah'ındır. Ona istek şeklinde dua ettiğiniz gibi ibadet duasını da yapın. İbadet duası ne? Yani mesela bizzat dilinle bir şey istemiyorsun, yaptığın ibadetlerle istiyorsun. Mesela kişi cenneti iki türlü ister. Bir elini açar, dua eder, Ya Rabbi bana cenneti ver der. Buna istek duası denir. Bir de ne yapar? Namaz kılar cennet için. Allah'ın yüzünü görmek için, rızası için vs. Ne yapar? Dua ederken aslında bu adam direkt olarak cennet ver demiyor bana değil mi? Ama o ibadetiyle cenneti istiyor. Buna ne, ne denir? denir? Ha? ibadet. ha hal duası hal diyebiliriz. Anas. İbadet duası. Lisanı hal. Haliyle istiyor. Lisan-ı lisan haliyle istiyor. Tamam ancak biz ne dedik? Ee, bu en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua et dediğinde her iki duayı da ne yapar? Kasteder. Peki nasıl her iki duayı kastediyor? Nedir bu? Bir de istek duasının, ibadet duasının hakikati nedir? Şimdi biz bunları aslında çok duyduk değil mi? Ama bizim derslerin bir özelliği vardı, değil mi? Eğer özel bir fayda ifade etmiyorsa bu bizim inimizden anlatmıyoruz zaten. O yüzden burada o bildiğimiz normal, o Belli, maruf, öğrendiğimiz şeylerden ziyade özel bilgiler vereceğiz. İstek duası, yani fıkına iyice inmeye çalışacağız. İstek duasının hakikati nedir? İbadet duasının hakikati nedir? Bunun gibi. Şimdi diyoruz ki, istek duası, istekte bulunma anlamındaki dua şu demektir. İstek duası veya diğer bir tabirle, istekte bulunma anlamındaki dua, önce duayı ikiye ayırdık, ondan sonraki taksim. Birincisi istek duası, isteme duası, isteyerek dua etme. İki, ibadet duası, ibadet ederek dua etme. Diyoruz ki istek duası veya diğer bir tabirle istekte bulunma anlamındaki dua, Allah'tan isteyeceğin şeyden önce onun isimlerinden isteğine uygun bir tanesini zikretmendir. Örneğin, ey gafur, çok bağışlayıcı yani, beni bağışla. Ey rahim, yani merhamet eden, bana merhamet et. Ey hafiz koruyup kollayan, beni koru ve benzeri şeklinde dua etmen gibi. İbadet duası, yani ibadet anlamındaki duaya gelince, ikinci kısım bu, Allah-u Teala'ya bu isimlerin gerektirdiği şekilde ibadet etmektir. Tarifi bu. Allah-u Teala'ya bu isimlerin gerektirdiği şekilde ibadet etmektir. Şimdi sıfatlarla alakasını söylüyorum. Mesela ona tövbe etmendir. Çünkü o tevvaptır. Yani tövbeleri kabul etmendir. Sen biliyorsun ki onun tövbeleri kabul eden diye bir ismi var tevvap. Dolayısıyla ona tövbe, te tövbe etmendir. Neden? Çünkü o tevvaptır. Tövbeleri çokça kabul edendir. Dilinle onu zikretmendir. Çünkü o semi'tir, duyandır. Her şey iştendir yani. Ondan açıktı olduğu gibi gizlide de korkmandır. Çünkü o latiftir ve kabirdir. En ince detayına kadar her şeyden haberdardır anlamında haber. Ve benzeri gibi, tamam? Şimdi isim sıfatla alakalı vecini böylelikle anlamış olduk. İsim sıfatla alakalı olan vecini ne yapmış olduk. Bu ayetle alakalı olan vecini anlamış olduk. Yani en güzel isimler onundur. O halde ona bu isimlerle dua edin dediğimizde istek duasını nasıl yaparız? İstediğimizin önüne uygun bir isim getirir, isteriz. Peki Allah'ın isimleriyle ibadet duasını nasıl gerçekleştiririz? İşte zikrederiz çünkü o semi'dir. Onda açıkta korktuğumuz gibi gizlide de korkarız. Haramlardan sakınırız çünkü o en ince detayları kadar bilendir, habirdir. Tövbe ederiz çünkü o tevvaptır. Gördük Nasıl ibadet duasında isimleriyle alakalı getirdik. Tamam. Ancak şimdi bu istek ve ibadet duası hakkında önemli bilgiler verelim. Hakikatini iyi anlayalım. Tamam? Şimdi öncelikle duaya baktığımızda İlk akla gelen anlam hep istek duası. Çünkü toplumda bu ıslahla oturmuş. Değil mi? Ama mesela İbni Teymiye'nin de özellikle anlattığı gibi kesinlikle duanın böyle bir taksimatı vardır. Ve bunun hakikati nedir? Gerçekten böyle bir taksimat, böyle bir anlam var mı? Mümkün değil aksinin olması, söz konusu değil. Bu bütün Kur'an'ın, sünnetin delalet ettiği, selefin sözlerinin delalet ettiği çok açık bir olgudur duanın ibadet ve istek duasına ayrılması. Bunun aksini düşünmek söz konusu değildir. Mümkün değildir. Bunların, bu taksimatın hakikati vardır. Taksime böl veya bölme çok önemli değil. Hakikati ama nedir? Vardır. Tamam O yüzden dua hakkında bu bilgileri verelim ve bunu tabir sayısı hem de ispatlamış olalım hem de iyi anlayalım. Nedir bu istek duası, ibadet duası? Aralarındaki ilişki nedir anlamında? Şimdi dua lügatta baktığımızda et bu ve sual diyoruz duaya. Talep ve isteme anlamında kullanılıyor, dua. Ve bakıyoruz aynı dua ibadet anlamında kullanılıyor. Bitti mi mesele? Bu kadar. Dua lugatta biz bunu ispatladıktan sonra lugatta her iki anlamında da kullanıldığı, Allah dua ettin dediğinde hem ibadet edin demiş oldu bize, hem de isteyin demiş oldu. Şimdi dua lugatta et talebu ve sual anlamına geliyor, talep ve isteme anlamında kullanılıyor, hem de el ibadeti ibadet anlamında kullanılır, dua. Şimdi, duanın ibadet anlamında kullanıldığını söylerken, tamam? mesela bu, evet şöyle diyelim, duanın ibadet anlamında kullanıldığını söyleyenlerden birisi kimdir? Ebu İshak el-Zeccaç. Ebu İshak el-Zeccaç, nahvi ve tefsirci bir alimdir. Herkesin yani, şu anda eşariler de olsun, maturdiler de olsun, ehli sünnet de olsun, itimat ettiği, mutemekkin, muhakkik bir alimlerdendir. Hem nahi evlidir hem de tefsircidir. Zaten ölümü 300 küsürlerde Tamam Diyor ki kendisi Eddua'u lillahi azze ve celle bu onun sözüdür. Ebu İshak ezzeccacın. Diyor ki Eddua'u ulillahi azze ve celle ala selaseti adrubin diyor ki Adribin. Diyor ki Allah azze ve celle dua 3 kısımdır. Fedar bunun bir kısmı minha onlardan bir kısmı tevhiduhu senau aleyhi onu tevhid etmek ve onu övmektir dua ke kavlike ya Allahu la ilâhe illa ent ey Allah'ım senden başka ilah yoktur bu ibadetin ta kendisidir değil mi ve kavlike rabbenâ lekel hamd ve senin şu sözünde olduğu gibi Rabbim hamd sanadır şimdi o diğer iki kısmı boşlandım bizimle alakalı olan kısmı ne diyor üç kısımdır diyor dua birincisi neymiş onu tevhid etmem ve sena etmem, Tamam? İbadet yani. Sena ediyoruz Allah'a. Tamam Şimdi mesela Ya Rabbi işte sen Malikül mülksün sen her şeye gücü, Bunlar hepsi nedir? Sena. Bunlar nedir? Övgü. Ne yaptı? Duayı bu anlamda dedi. Devam ediyoruz. Bunun Ma'anil Kur'an'ı var. Meşhurdur. Hatta Nahas var. Belki Nahastan anlatırsanız bu zücacı daha iyi anlatılır. Nahas en şeye bak mesela en üst tarafa orada solda Ma'anil Kur'an yazıyor. Ma'anil Kur'an var onun yanında iki cilt O Ma'anil Kur'an'ı yazanın hocasıdır da bu hayliyette Nahas meşhurdur yani Nahhasın da hocasıdır ma Onda Ma'anil Kur'an'ı var tabi Zaccacın, Nahhasın olduğu gibi Ha bu arada isim vermişken söyleyeyim Ben Nahhasın istisnasız Bütün kitaplarını tavsiye ederim Ne kadar kitabı varsa istisna koymuyorum Hepsi baştan sona faydalanacak Özellikle tefsir ilminde Çok değerli kitaplardır bu maanil kuran da bunlardan bir tanesidir. Hem onundur hem de hocasının maanil kuranı var. İşte hocası da dediğimiz gibi Ebu İshak-ı bu ifadeyi maanil kuranda zikretmiştir. Bunu açıkça belirtenlerden bir tanesi de Ebu Abdüllah Eddamegani. Eddamegani eseri şuradadır. El-Vucuh ve Nazair yazar. Kırmızı var ya, turuncu, turuncu. Turuncunun sağındaki. O da zaten... Ee, Kuran'ın kelimeleri hakkında itimat edilen eser, esere sahiptir El Bucuh ve Nazair gibi. O da zaten e, çok e, geç değil yani 400 küsür 500lere doğru yaşamıştır o da. <gülüyor> Bizzat o eserinde dua'nın anlamlarını zikrederken diyor ki bu anlamlardan biri de ibadettir diyor. <gülüyor> yani ibadet olduğunu söylüyor. Şöyle söylüyor. <gülüyor> diyor ki dua o yani el ibadetu. Aynen böyle diyor. Diyor ki ed o <gülüyor> yani el-ibadatu. Diyor ki duanın bir sürü anlamları vardır. Başta öyle diyor. <gülüyor> sonra diyor ki, sonra diyor ki ed o bunlardan bir tanesi de yani diyor el-ibadatu. Diyor ki Allah azze ve celle'nin kavli de bu anlamdadır diyor. Nedir Allah azze ve celle'nin kul? Ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yedurruna. De ki Allahı bırakıp da bize ne faydası dokunan, ne de zararı erişen şeylere mi dua edelim, ayeti ibadet edelim anlamındadır diyor. Görüyor musun? Nasıl du dua ibadet verdi? Evet. <gülüyor> diyor ki, şu çok ilginçtir. Diyor ki, Allah ayette diyor ya, enne du'u min du'nillahi. Biz Allah'tan başkasına dua mı edelim? Diyor ki Allah'tan başkasına dua mı edelim? Şu demektir diyor. Enabudu min dunillahi. Allah'tan başkasına ibadet mi edelim demektir diyor. Tamam. Yine aynı şekilde. Bugün eşarilerin özellikle tevilde, sizin sıfatları tevilde en çok itimat ettikleri ve selefin kavilleriyle en çok reddiye babında iştigal eden İbnül Cevzi. El eşaridir. Fıkıhta hanbelidir. Ve hambellerin arasında nadir çıkan eşarilerden, bir tanesidir. Bizzat e, İbn-ül Cevzi kendisi diyor ki Zekera ehlül tefsir enne dua'i fil Kur'an ala seb'ati evcuhin. Tefsir ehli demiştir ki diyor tefsir ehli demiştir ki dua Kur'an'da yedi veci üzerine gelir sayıyor bir diye. iki diyor ki el ibadetu. İkincisi ibadettir. Dua ibadet anlamında gelir diyor. Tamam. Bunu nuzhatul a'yuni e, nuzhatul a'yunin nevaziri fi ilmil wujuhi ve nevaziri. Burada söylüyor. Şu turuncu kitap var ya. O. O da 10 es eseri. Tamam. Yine Ebu Hilal el askeri son olarak onu da zikredelim. Veya bir iki tane daha söyleyebiliriz. Yine Ebu Hilal el-Askeri diyor ki bu da Kur'an'ın kelimelerinde açmada kitabı muhteber olan kitaplardandır. Ed-dua'u fi'l-Kur'an 'ala hamsete owjuhin. Dua Kur'an'da 5 vecih 5 vecihte gelir diyor. Es-Sani <gülüyor> bu da sayıyor. İkincisi diyor el-ibadatu. <gülüyor> o da el-ibadeti. nerede söylüyor el-vucuhu ven-naza'ir <gülüyor> Fil Kur'an-ı Kerim. Adlı eserinde o da nedir? Şu turuncunun solundaki. Tamam. Yine lügatçılardan es semin Halevi. Kendisi 700'li yıllarda yaşamış. Yine el Firuzabadi, Abadi. bile eserini ezberlemeye çalıştığı bildiğim kadarıyla kişidir. Lügatta mütemekkin alimlerdendir yani Firuzabadi Ve daha birçok lugatçı da bu anlamını atmışlardır. Zikretmişlerdir. Tamam Şimdi şu rivayete dikkat edelim. Rivayet Tirmiz ve i̇bn Macede. Cabir İbni Abdullah'tan gelen rivayet. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki dikkat edelim. Lugattan ispatladık değil mi? Şimdi hadise bakalım. Efdalu zikri la ilahe illallah ve efdalu duai elhamdülillah. Şimdi en faziletli zikir la ilahe illallah en faziletli dua da Elhamdülillah'dır. Halbuki Elhamdülillah da allah Teala zikretmektir. Birine ne dedi? Şimdi sen en faziletli zikri yapmak istiyorsan La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyeceksin. Tamam. En faziletli dua yapmak için de Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillah. Ne alaka? Gibi değil mi? Demek nedir? Her dua ibadettir. Her ibadet zikirdir. Her zikir ibadettir. Her zikir duadır. Her dua zikirdir. Hepsi. Aynı şey. Gördük o yüzden Allah'a zikretmek diyoruz ki halbuki Elhamdülillah da allah Teala'yı zikretmektir. Allah'a zikretmekse nedir? İbadettir. Bununla birlikte bu ibadete ne dedi? Efdalül ibadet mi dedi? En faziletli ibadet mi Daha Hayır. Efdalül dua dedi. Doğru mu? En faziletli dua dedi. İbadete ne dedi? En faziletli dua. Çünkü Elhamdülillah demek ittifakan herkesin icmasıyla zikir değil midir? Elhamdülillah demek. Doğru mu? Bak tek tek gidiyoruz basamak basamak. Elhamdülillah lafzı herkesin ittifakıyla zikirdir. Doğru mu? Ama aynı zamanda her zikirde herkesin ittifakıyla ibadetin şartları yerine getirdiğimiz şey nedir? Her zikir ibadettir. Peki bu ibadete ne dedi? Efdalı dua. Duaların en faziletlisi dedi. Görüyoruz. İbadet neymiş demek ki? Dua neymiş demek ki ibadet. İşte bütün bu anlattığımız deliller istek duası ve ibadet duası diye bir taksimin olduğunu gösteriyor. Tamam. İnsan bu tür zikirlerle diyoruz ki insan bu tür zikirlerle Allah'ı zikrettiği zaman mesela Elhamdülillah, La gibi sanki Allah Teala'dan lütuf istemiş olur. Bu da bir duadır. Yine Tirmizi'deki rivayette aleyhissalatu vesselam zaten ne diyordu? Dua duau Dua ibadetin ta kendisidir. Bu da duanın ibadet anlamına geldiğine diğer bir delildir. Şimdi burada bir tembih var. Duanın iki kısmı ayrılması, ikisinin tamamıyla, tamamen ayrı şeyler olduğunu, birbirine zıt şeyler olduğunu göstermez. Bu çok önemli. Yani bu iki duadan herhangi birini yapan bir kimse, diğerinden tamamıyla farklı yani ayrı bir şey yapmış olmaz. Bu çok önemli. Mesela istek duasını yapan bir kimse tadammun yoluyla tut tadammun vel iltizan vel mutabaka var. Biz bunu neydi anlatmıştık? Kavaydır muslada. Şimdi ibadet, istek duasını yapan bir kimse aslında ne yapmıştır? İstek duasını yapan bir kimse ne yapmıştır? Tadammun yoluyla Allah'a ibadet etmiştir ibadet duası yapmış olmuştur, yapmıştır, tamam? İbadet duası yapan bir kimse ise iltizam yoluyla istek duasında bulunmuş olur. Çünkü ibadetiyle Allah'tan rızasını cennetin istiyordur. Sadece istediği şeyleri lafsi olarak söylememektedir. Şimdi dersek ki istek duası ile ibadet duası arasındaki ilişki nedir? dediğimizde çok hayati, çok önemli, çok benim önemsediğim iki ifade var az önce zikrettiğimiz istek duasını yapan bir kimse tadammın yoluyla kapsama yoluyla Allah'a ibadet etmiş olur neden şimdi ben istek duasında bulunuyorum şimdi diyorum ki ya Rabbi bana işte cennetini ver ya Rabbi işte bana böyle böyle rızıklar ver diyorum değil mi ben bunu istediğim zaman aynı anda ibadet ediyor muyum ediyorum çünkü ben böyle yapmam istemem zaten nedir ibadettir. O yüzden de dua ibadet diyor. Tamam. O zaman içerme yoluyla benim böyle yapmam zaten ibadeti ne yapıyor? İçeriyor. Peki e, ibadet duasını yapan bir kimse nasıl istek duasıyla ilişkisi nedir? Şimdi istek duası yapanın ibadet duasını yapmayla ilişkisi ne? Tedammun ilişkisi. içerme ilişkisi. Peki ibadet duasını yapan bir kimse namaz kılan diyelim. Bu ibadet duasıdır. Yapan bir kimsenin İstek duasıyla ilişkisi ne? İltizam ilişkisi, zorunluluk ilişkisi. Yani yeryüzünde şöyle bir insan yok, ibadet ettiği halde hiçbir şey istemeyen. Olamaz, zaten kabul değil. O yüzden onun bir şey istemesi zorunlu olarak peşinden neyi getiriyor? İstek duasını getiriyor. O zaman ibadet duasının istek duasıyla bağlantısı, zorunluluk ilişkisi, zorunluluk bağlantısı, istek duası yapan bir kimsenin ibadet duası yapması tadanmın içerme ilişkisidir. Tamam, fıkıda buyurdu. Hatta şöyle örnek verirler. Diyorlar ki, e şunu diyelim. E şöyle örnek verirler. Diyorlar ki mesela kapılara gelip, çarşılara gelip, fiili olarak dilenen bir insan düşünelim diyorlar. Fiili olarak. Mesela bazı insanlar var. Nice dilenciler var. Gerçekten adama ihtiyaç. O yüzden sözle söylemeyi bile utanıyor. Hatta bazen başını eğiyor. Sadece sana elini açıyor şimdi diyelim. Tamam mı? Elini açıyor. Asıl itibariyle mümkün değildir. Onun o fiili, fiili zorunlu olarak senden para istemeyi gerektiriyor. Sen para verdin de onun eline ya sen ne yapıyorsun dese kim yerilir o adam yerilir çünkü onun fiili o fiili diliyle söylemiyor bak kapıya geliyor zili çalıyor açıyorsun başına eğmiş elini uzatmış tamam şimdi burada bana para ver veya bir mal ver bir değer ver diye bir söz söylemiş mi bu adam söylememiş ancak o fiili bunu kitaplarda verirler bu dilenci olayını o fiili ne yapmışlardır o fiili neye hamletmişler zorunlu olarak para istemeye hamletmişlerdir Zorunluluk ilişkisi. Kapılara gelip çarşılara gerek fiili olarak dilenen ancak lafsi olarak bunu dile getirmeyen kişiler gibi. Bu kişiler kapıya gelir lisan-ı hal ile biz onun bizden bazı şeyler istediğini anlarız. Elini açar ama dil ile söylemez. Lafızları hasfeder. Lafızları kullanmaz. Hasfeder. Bundan şu anlaşılıyor ki duanın her iki çeşidi de mütelazımdır. Birbirlerini gelektirirler. Bu da şunu gösteriyor ki bazı muhaliflerin Allah'tan başkasına duayı buraya çok iyi dinleyin. Bazı muhaliflerin şu sözü, Allah'tan başkasına dua etmeyi sakındıran ayetlerdeki duadan murat sadece ibadet duasıdır. Bu hem onlara bir kere şuradan reddiye. Bunların bütün alimleri hemen hemen bize muhalif edenlerin çoğu, yani bütün alimler mesela birçok birçok alimleri diyorlar ki Allah'tan başkasına dua etmeyi yasaklayan her şey ibadettir diyorlar. İbadet. Bir kere öncelikle neyi kabul ettiler bunlar? Duanın ibadet olduğu. Oradan zaten bizim lehimize bir şey var. Ama bizim aleyhimize olan ne? Duayı sadece ibadete has kılmaları. Hani وَمَنْ يَدُعُمَا اللّٰهِ اِلٰهَا نَاحَرَ Kim Allah'tan başka billahi dua ederse. Diyorlar ki yani ibadet ederse. İstek duası girmez diyorlar buna. Bir lehimize, bir aleyhimize şey var bunlarda. Lehimize olan bak demek hepsi duayı ibadet olarak kabul ediyor. İbadet duası diye bir olgu var demek ki. Peki neyi reddediyorlar? İstek duası. İstek duası. O yüzden diyorlar sen istighase istediğin zaman buna ibadet etmiş olmuyorsun diyorlar. Anladık mı? O yüzden biz de diyoruz ki bu da şunu gösteriyor ki bu da dediğimiz ne? İkisinin birbirini zorunlu kılmasını ispatladı ki sabahtan beri naslarla. İkisi birbirini gerektirir, birbirini gerektirir, birbirini zorunlu kılar zaten. İşte bütün bunlar gösteriyor ki muhaliflerin Allah'tan başkasına dua etmeyi sakındıran ayetlerdeki duadan murat ka kastedilen şey sadece ibadet duasıdır istek duası değildir sözlerini reddetmiş oluyoruz biz çürütmüş oluyoruz. Dolayısıyla ölülerden şefaat isteği, istighasede bulunma vesaire bu ayetlerdeki yasaklama kapsamına dahil değildir sözlerinin batıl sözler olduğunu o yüzden hani bunlar bu kadar ibadeti Allah'tan başına dua edilmez naslarını görüyorlar ya. Biz bunları söylediğimizde zannetmem ondan haberi yok. Hepsinin var. Yani nasıl yok diyor. Yani o yüzden diyoruz bak şüpheler ne yapabilir? Meseleleri onunla yine de Diyorlar ki bakın sizin alimlerinizin de, lugatçılarınızın da hepsi ne yapmıştır? Duaya ibadet demiştir. Demek ki burada kastedilenler hep ibadet. Yani o adamı secde edersin, namaz kılarsın, bu türlü ibadetler yaparsan anlarız. Ama istigaysayı sokma diyorlar bunun içine. Ne atabiliyor mu? Bize diyoruz ki, az önceki ispatladığımız şeylerle eksi birbirini zaten zorunluluklar ki zaten istigasinin bir zat kendisi bu şekliyle nedir? İbadettir. Burada bırakalım inşallah. Allahu alema sallallahu aleyhi ve sellem.